Sevim. Gün doğmadan Nelen doğar Bu kış biter Sonra bahar Bay Mavi'den hepinize iyi akşamlar. Bu akşam e, nadiren olduğu gibi yalnız değilim. Stüdyoda hep bir başım oluyorum buralarda. Üstelik de çok değerli bir müzisyen dostum var konuk olarak aklanakta. Bizimle beraber hoş geldin. Çok hoş bulduk, mutlu iyi akşamlar. Ee, Şenol Ay'la da çok sevgili dostun. E, açık ne işin var canım. burada değil <gülüyor> Yo, Hayır hayır. Üstelik de çok da geçerli bir sebebin var. Bu akşamın program destekçisi <gülüyor> senmişsin. <gülüyor> çok ilginç oldu. <gülüyor> Tev Mart ayındaki destek da Ve bugüne denk gelmesi çok hoş oldu. Anlatırız ben niye buradayım zaten. yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yo, Zaten her zaman başımızın tacısını Teşekkür ederim olurum. canım. E, açık Radyo'nun en çok sevdiğim programlarını yapan. Sağ olasın. E, Şenol e, Ayla. E, bu akşam e, aklan aktaniye bizimle onu söyleyelim. Çünkü yepyeni, şahane bir albüm çıkardı. Üçüncü albümü. Ben ilk iki albüme de bayılıyorum. Çok çok seviyorum. E, ne kadar oldu İkin, son ay bir önceki albümden? İlk mi? albüm 2011. Sonra ikincisi 2015 Sonra 19 böyle dörder yıl hesaplamış gibi <gülüyor> Hesaplamışsındır Serun Yok bundan sonraki Yok hiç hesaplayamıyorum aslında <gülüyor> Çünkü genellikle ben şarkıları yazıp bitiriyorum ee, Onun kayıt işte miksi şirketlerle işte görüşmesi falan En uzun zamanı o geçiriyor ee, Ve orada çok zaman kaybediyorum maalesef Ama bir acelem yok <gülüyor> Bundan sonra daha çabuk e, besteleyip daha hızlı görüşürsem biraz kısal tırmanaları. Ama o kadar güzel ki ben zaten hep müzisyen olmak kadar... ...hayalini kurduğum, gerçekliğine inanamadığım... ...nasıl yapıldığını da bir türlü anlayamadığım muhteşem bir iş. Yani ben o besteler nasıl geliyor, o sözler nasıl oluyor... ...ilk önce hangisi çıkıyor, o şarkı nasıl oluşuyor... ...hayranlıkla dinliyorum. Hele hmm, çok sevdiğim şarkıları... Her altında... işin hayranlık duyulacak bir yanı var. <gülüyor> Mutlaka da... Gerçekten sihirli ee, bir şey benim için. Şunu ama itiraf edeyim, bazen ben de mesela... Böyle her şey bitiyor. Ee, o sürecin içinde tabii onu öyle hissetmiyorum ama... Ondan sonra oturup ben de sizin gibi dinleyici olarak kendi yaptıklarımı mesela evde koyup şöyle bir dinlediğimde... ...aynen şu soruyu çok samimi söylüyorum ama soruyorum. Ya ben bu sözleri nasıl yazdım, ne zaman çıktı <gülüyor> çok hatırlamıyorum. Ee, o geliyor bir şekilde planlı değil ama... Üzerinde çalışılmış şeyler yani hani Yok, böyle oturdum zaten, da bir gece de iki gece de ilk aklıma gelenleri kesinlikle. yazdım işte melodilerde zaten hemen akı verdi çaldım gitarla falan gibi değil tabi ama özü ruhu hakikaten işte bir, bir şekilde geliyor bir yerlerden sonra onu işleyince üzerinde çalışınca adam oluyor. Adam ol şarkı. Peki, de ben, ben de bir şey sorsam izinle. Yarın'a mektup şarkısını dinledik <gülüyor> şimdi. Bu albümün de adı aynı zamanda. Nasıl geliyor sözler? Hangisi nereden çıkıyor dedin? Sen de sonra dinleyince nasıl yazdım ben bunları dedin? Nasıl yazdın Yarın'a mektubu mesela bu örneğin. Yani aslında ben önce kafamda şuna karar veriyorum. Yani ben ne mesaj vereceğim, ne hikaye anlatacağım. ...ya da işte bir insan karakterinden mi yola çıkıp onu mu anlatacağım... ...bir aşk hikayesini mi anlatacağım... ...yani önce tema çıkıyor tabii... Ee, ...bazen hani ne bileyim birkaç cümle kelime de çıkıp o götürüyor kendi ruhuyla... Ee, ...bunun hiçbir kuralı yok, hiçbir müzisyen içinde yok... ...yani illa önce söz yazılır sonra müzik ya da tam tersi... ...ya da oturup ikisi bir arada o zaten yani çok nadir olan şey... ...ben de bir iki kere oldu... E, dolayısıyla hani ya melodi sizi duygusuyla o sözleri yazdırıyor, kafanızda da bir iki şey varsa oradan akıp gidiyor. E, ya da sözler çok güçlüyse o söze uygun melodiyi bulup e, ona eşlik edecek bir şey. Zaten bütün esprisi bence sözlü müzikte tabii. E, o sözlerin anlamıyla müziğin duygusunu çok iyi e, eşleştirmek, Bu, yapıştırma. Çünkü biri gerçekten. çok güçlü olup öbürü ona hiç Hani Hı -hı. şey gibi üst, üstünüz giydiğimiz kıyafet gibi düşünün Hı -hı. E olmuyor üstünde hani e, taşıyamıyor derler ya mesela Hı -hı. o zaman o ne kadar güzel giyisi olsa da o sözleri müzik taşıyamıyor ya da tersi dolayısıyla o ikisini çok iyi buluşturmak lazım e, ve Türkçe'de bunu yapmakta maalesef biraz zor ama sonuçta tabi kendi dilimde o duyguyu en güçlü verebileceğim için Hı -hı. hani aklıma ara sıra gelse de. Yani dünyaya daha çok insana ulaşabilmek için İngilizce mi yazayım diye. Yani kendi dilinde insan her zaman evet, daha doğru, güçlü ifade doğru, ediyor tabii gerçekten. ki. Bu albümün de aslında genel bir ...ruhu var gerçekten. Ee, hemen hemen hepsi diyeyim. 2-3 şarkı hariç. Çok hüzünlü şarkılar. Çok e, müzikal anlamda ben bunun ismini söyleyemem ama vardır mutlaka. <gülüyor> Şenol'un aslında deminki sorusuna bir cümleyle tam cevabımı evet. veremedim. Aslında bu biraz e, umut ihtiyacımız var ya hepimizin evet. de. Gençlerin de, bizlerin de. E, sonuçta hani biraz umut verici. Ee, ve kendi yaşımın olgunluğuyla da ona e, uygun e, sözler yazmak istedim. E, mektup da benim için çok özel bir kavramdır. Şimdi artık hani o mektup sadece bir mektup şeklinde işte. Evet. Çok parçanda hala... geçiyor değil mi? Başka parçalarında da, da geçiyor. Klibinde da... de geçiyor bir tane hatta mektuplar var. Ha, orada vardı. söz olarak değil ama evet, evet konsept olarak, olarak geç. aynen. Çünkü mektup yazmayı ve almayı çok severdim. Çok heyecanlı bir şeydi. Tarihe karıştı. Ee, o yüzden de hani, e, yarına yazılmış bir umut mektubu e, niyetiyle başladım böyle bir şey çıktı Albümden bir ilk çıkan şarkı diyelim yani. Şimdi artık albümlerin çıkış şekli de benim sevdiğim şekilde değil. CD'ye basılırdı ne güzel veya plak basılırdı alırdık elimize. Şimdi Kapağı dijital olurdu. olarak yayınlanıyor. <gülüyor> Her şey havada <gülüyor> Her şey havada. Evet. E, i̇lk klip diyelim ya da işte ilk çıkan şarkı tabir edebiliriz herhalde. Affeddi değil mi? E, çıkış parçası olan o. ilk klipte ona evet. çekildi. Evet. Onu da e, sevgili Gülay'la, Gülay, Gülay Sezer'le e, bir düet olarak yaptık. E, şunun da altını hep çiziyorum. Çünkü ben böyle genelde hani Türkçe veya işte uluslararası platformda da yabancı şarkılarda da İngilizce. Hani düetlerin çoğu aslında yani bir kadınla bir erkek için özel yazılmış düet değil. Hani kadınla erkek evet. birlikte söyleyince ona evet. düet deniyor. Ama bence... Gerçekten aynen bir tiyatroda bir kadın karakterle bir erkek karakterin karşılıklı diyaloğu gibi düşünmek lazım. Ya ben bu şarkıyı hakikaten yazarken önce kendim başladım evet. zaten. ilk başı bir erkeğin evet, kadına evet. söylediği şeyler. Ama sonra dedim ki ya affet... Bir kadın da erkeğe nasıl söyler karşılığında... Evet. ...onun da affet demesi gereken şeyler yok mu diye düşündüm. Evet, olmuş gerçekten. Ve onu bir, bir kadının ağzıyla evet, yazmaya evet. çalıştım. Evet. Ne kadar olursa artık evet, evet. erkek olarak. Sonuçta da mutlaka onun düet olması gerekiyordu. Evet. hani Bugün sahnede tek başıma da tabii söylemek zorunda kalabilirim ama... Evet. Ee, o yüzden en zor kısmı da şu oldu şarkı bitti şimdi dedim bu kafamdaki benim de biraz sesime benzer bir kadın sesi arıyorum kime söyleteceğiz ne yapacağız. Uzun bir araştırmadan sonra Gülay'ın sesi hakikaten buraya tam oturur deyince onu da tanımıyorum bir şekilde instagramdan yazdım. Menajeri Ayakkabı. Gamze Sun adı sağ olsun şimdi benim de menajerliğimi üstlendi ee, ikisi de şarkıya bayılmışlar biz mutlaka geleceğiz bu şarkıyı kaydedeceğiz dediler ve stüdyoda tanıştık o gece ha, gerçekten ee, mi? aynen ve o e, güzel, inanın çok... o gece evet, orada hiç, hiç öyle görünmüyor zaten ben bile o gece stüdyo kayıtta şaşkınlık içindeydim Gülay o kadar içten şarkıyı kendi yazmış gibi hmm. o kadar duyguyla güçlü söyledi ki yanılmadığımı gördüm. Evet, çok evet. mutlu oldum. Çünkü evet. Ben de ekleyeyim. Youtube'dan seyredebilirsiniz bu parçanın Hı -hı. klibi diyorum ben aslında. Evet. Klip olmuş. Çok güzel Performans klibi ortanda. diyelim. Performans evet. Klibi mi çalıp diyor. söylüyoruz. Beraber. Gerçekten çok uyumlu ve şaşırtıcı. Evet. Çok büyük bir geçmişiniz varmış gibi gözüküyor. Aynen. Çok da benim en sevdiğim parçalardan bu harbim O zaman dinleyelim. Affet. <Gülüyor> üştün sen en derin yerinde kır dedin zincirlerimi ilaç ol tenime boş boş bir bulutum ben severim söz veremem rüzgarlarda sağ Saat verimi sana kurdum, dallarına tutundum Mevsimler gelip geçti, yollarını gözledim Tüm sabahlar bizim olsun, çok şeyimi istedim, istedim Affet, e, Aklanak'tan Gülay ile birlikte yaptığı düeti e, dinledik. 2019 hem de çok yakın zamanda çıkan Yarın o Mektup isimli albümden ne kadar oldu albüm çıkalı? İki ay kadar. İki ay kadar değil mi? Çok Hı -hı. az oldu. Ve galiba zannediyorum ikinci Söyleşin radyomuzla. Aynen. Öyle ee, Ben doğru. kaçta yaşadığım için evet. biraz böyle işte İstanbul'dan radyo televizyon dünyasında uzakta bir yerdeyim. Keşke orada da radyomuz olsa. <gülüyor> Ee, biraz da böyle yaz, yaz zamanı çıktı nedeni de tabi klasik işte İstanbullar daha iyi bilir bu seçimler tekrarlanması vesaire Hani dedik herkesin kafası rahatlasın da ondan sonra çıksın bari aslında Mart'ta falan hazırdı ee, Ben hatta 2018'in sonuna yetiştirmeye çalışıyordum ama dediğim gibi işte hiçbir şey planladığımız gibi olmuyor olsun bir yere geç kalmadık biraz şarkılar böyle çok yaz ve hopbidi hopbidi şey, şey şarkılar olmadığı için belki şimdi sonbaharda daha da kışın daha, daha şey. yerini evet. bulacak evet. E, oturacak çok ben bayıldım albüme doğrusu şimdi bir de şey diğer albümlerle aklınakta.com diye web siten var orada evet. bütün bilgilere ulaşmak mümkün o şarkıları her şeyi, spotify takip üstünden bizlerden. orada link veriliyor o Art şekilde dinlemek Instagram, de Facebook mümkün sürekli her, yerden her yerden bilgi alınabiliyor mesela. ben de orada diğer albümlerin de bilgileri var enstrümantasyon da her albümde tabii farklı farklı her sefer hiç daha önce kullanılmamış bir enstrüman girebiliyor. Hı hı. Bu sefer de Duduk var bir şarkıda. O, o bana çok var, ilginç geldi. albümde Duduk var, evet. Ama akordiyon Duduk özellikle var, evet. Yani çok sevdiğim evet. bir enstrüman. Evet. Ee, ben çocukluğumdan beri çok geniş spektrumda müzik dinlediğim için tabii müzik yaparken de kulağımda bütün o sesler birbirine girerek böyle bir füzyon oluyor ister istemez onu seviyorum yani hani Türk müziğiyle de büyüdüm cazla klasik müzikle işte rock işte metal bile dinlediğim dönem vardı Dolayısıyla işte ben, benim albümlerimde Çok karışıktır genelde Yani jazz soundunda olan vardır Gayet rock soundunda olan Bir önceki olan. albüm daha jazz soundundaydı galiba Birkaç parça Bazıları, öyle öyle, bazıları gayet rock e, evet, var, tadındaydı İşte balatlar var Yaylıları çok kullanmayı seviyorum Ama e, bu arada da Tabi hani böyle bir band Grup müziği yapmadığım için albümüm <Gülüyor> Her albümde çok sayıda konuk evet. e, müzisyen oluyor. Yani aşağı yukarı bir ara saymıştım herhalde. Üç albümde toplam 35-40 tane müzisyen katkıda bulunmuş. Bu da çok keyifli. E, %90'ı da zaten iyi arkadaşım. Çok böyle takdir ettiği müzisyenler. Özkan... Özcan Gül. Burada Değil Dudu mi? Özcan Gül evet, çaldı. Evet, evet. Ee, bir önceki Affet'te e, cello ha, evet, üçüncü solist evet, gibi. O da işte. ö, sevgili Özer Arko'nun sağ olsun. Evet, evet. E, onun cellosundan. Ee, diğer e, şeylerde de yeri gelince mi söyleyeyim ya da evet. şarkıyı dinleyelim sonra mı devam da, edelim? Diğer sersen... müzisyenleri de en azından anmak isterim. Evet şimdi söyleyelim müzisyenleri. Olur. Ee, e, Kontur albümde çok hakim. Elektrik bastan çok kontur bas var. Ufuk Çağlar Akman var. E, basları Atınç Koca çaldı elektrik basları. E, dostum Hüseyin Cebeci e, davulları, perküsyonları çaldı. E, Ercüment Orkut'un yine bu albümde Hı -hı. de çok güzel piyanosu. Çok, e, müthiş, çok, çok, e, güzel. çok e, önde. Hakikaten sağ olsun. O da dokundu. E, Ortaç Aydınoğlu var e, ama da akordiyonu çalan. Hı -hı, evet. Ondan sonra İsmail Kaya yine bir iki parçada celloları çaldı. Hı -hı kemanı da balkan tüysüz çaldı. Ee, Sen de geri kalan hemen hemen her şeyin. <gülüyor> <Benim, gülüyor> Akustik, evet, klasik, evet. elektrik, yani, gitar. Kulele, mızıka ve keyboard. Var <gülüyor> var evet. Yani bir sürü düzenlemeleri işte altta mesela bu dinleyeceğimiz aşka da biraz böyle bir kontrast yaptım. Altta aslında elektronik bir loop yazdım. Onlar canlı davulla çalınmadı ama onun üstüne gayet duduk gibi doğal ve hani bizim işte Anadolu ve Ermeni enstrümanı diye bilinen böyle çok nostaljik otantik bir enstrümanı onunla buluşturdum. Daha önce de mesela bir önceki albümde klasik kemençe ile saksafon birlikteliği vardı. Onları seviyorum denemeyi. Ee, bilmiyorum burada bakalım geçin. olmuş mu bu sefer köprüler, e, e, çok, kuruyor köprüler şarkılar. Da, e, çok köprüler burada da çok köprüler geçtim diye sözü var bu müzik, müzikal olarak da biraz tam öyle olmuş gibi geldi bana o zaman e, doyur aşkayı dinleyelim şimdi yarın da mektup albümünden <Gülüyor> Daha bu akşam Açık Radyo'da e, Koyu Mavi'nin konuğu e, Doyur Aşka isimli e, şarkısını dinledik. E, Yarına Mektup isimli iki ay oldu çıkalı 2019 albümünden. E, sen e, kaçta yaşıyorsun? Müziğe de... E, Kaşta başladın demeyeyim ama müziğe başladığın ee, için mi Kaş'a gittin? Kaş'a yok. gittiğim için mi müziğe başladın? <gülüyor> ee, bir şekilde bir ilişki kuracağım şimdi ben. <gülüyor> ee, yok, Kaş'a e, gideli öpey oldu. Yani işte herhalde 20 seneye yakın oldu. Ondan önce de hep öğrencilik yıllarımda falan giderdim üniversitede de. E, kaş'a biraz açıkçası e, İstanbul'dan... Kaçmak için böyle bir hani doğaya gitmek sessizlik kendime daha çok zaman ayırmak şimdi kaç pek öyle bir yer olmaktan çıktı yazları ama kışlar yine benim bir de gececi bir insan olduğum için gecelerdi benim herkes uyuduktan sonra ben böyle gayet verimli çalışıyorum işte ben üniversitede tıp okudum. Ben de okudum. <gülüyor> Nitesadüf biz aynı sınıftaydık. İşte bak geldik ben niye buradayım bak, cevabını. Evet evet. Ee, sev, sevgili Şenol. Sene 37 yıl önce. E, çok, İnanılmaz çok, ama. Çok eski dostluğumuz var. Biz daha küçücükken işte ne bileyim üniversitede ve ilk günlerde böyle hemen gruplar oluşulur ya oluşturulur üniversitede. İşte biz de böyle 10-15 kişilik grup falan çekirdek ve o 6 yıl boyunca sürdü hakikaten çok sıkı hatta böyle 2-3 arkadaş birlikte ev tutup oturduğumuz tabii. dönemler Aha, var. doğru. var yani... onu atlıyoruz aslında epey bir zamanda Benim beraber arkadaşım. oturduk tabii, tabii. evin odalarını beraber. nasıl paylaşacağız <gülüyor> <gülüyor> yani Şenol çok <olacak gülüyor> özel evet. bir e, sonra aklının çok müzik aleti var diye büyük oda onu da oluştu <gülüyor> Benim ama müziğe başlamam çok ilginç. Şenol tanıktır zaten. Benim daha önce müzikle hiç yani ıslık çalardım bir tek. Ama babamdan dolayı evde çok iyi müzik dinlenirdi. Müzik yani babamdan, Ruhi Sulardan, işte Çaykovski'lere evet. ne bileyim işte Beatles'tan bilmem kadar. Babam da bu arada Tevfik evet. ikinci yeni şiirinin. Evet. Önceki iki albümünde ee, iki besten vardı babanın şiirlerinden esinlenmeyi. Bir tanesi onun şiirinden evet. bir tanesi de o Tutunmadan Akıyorum'a ithafen evet. ona yazdığım evet. bir şarkı sözleri bana ait. Ee, bu albümde maalesef böyle bir şey yok. Babamın şiirlerini şarkılaştırmak zor. İkinci yeni şiirlerinden evet. olmuyor. Genelde hani evet. ilk gitara başlayanlar hemen onu dener ya. Ee, ben de bir ara denedim ama pek olmadı. Ee, ben işte üniversitede 2-3 arkadaş gitar çalıp söylüyor. Etrafında da kızlar toplanıyor herkes dinliyor falan filan çok güzel bir şey ama ben o tarafında değilim ben böyle sürekli onların ellerini izliyorum çalabilir miyim meraklıyımdır böyle yeni şeylere sonra bir gün geldi işte böyle 3-5 ay sonra ya dedim bana da birkaç o akorları yazın bir yerden gitar bulurum başlarım falan diye öyle başladım. Gerçekten öyle başladın. Ee, <gülüyor> ve sonra bir hırs yaptım ve tıp eğitimiyle bir arada götürmek e, yani fena da bir öğrenci değildim. İyiydi notlarım ama yani böyle her dakika aralarda falan ve eski tip böyle basmalı teyp, kaset teyplere evet, kaydederek evet. falan kendimi öyle öyle geliştirdim. Sonra işte artık bir yerlere gelip de bir şeyler üretmeye başladıktan sonra dedim ki ben müziğe tamamen vereyim. Ee, İstanbul'u da bırakayım bir sakin bir yere gideyim. Çok orada kendi bir ev aslında. Evet yani sonuçta bir karar benim tercihim evet, evet. ve e, orada kendi ev stüdyom olduğu için tabii o benim çok büyük bir lüksüm açıkçası genellikle de oradan çıkmıyorum böyle kışları saatlerce e, ve orada çalışıyorum orada çıkıyor bu şarkılar çoğunlukla çok çok güzel benim de benim seni müzisyen olarak ilk tanımadığı bir yıllar sonra eskiden biz de kaşa giderdik ama yıllar sonra yeniden kaşa ilk gittiğimde Ekobar'da Sensizlik Hı -hı. E, e, ilk albüm i̇lk çıkmadan albüm. hemen önceydi. Hı -hı. E, o şarkıları ilk kez orada dinlemiştim. Oradan İstanbul'a döndükten sonra ilk albümüm çıktı. Böyle heyecanla almıştım. Güzel. Benim de tanımam öyle oldu. Şenol zaten. Şimdi de Radyodan Açık Radyo'dan hep dünya dünya Şimdi de yani. hep beraberiz. Öyle evet, evet. Bu arada sevgili İlksen Mavi Tuna ve evet. Sumru da ona eşlik etmiştir. Yıllar yıllar önce ilk albümden hemen sonra 2011'de yine Açık Radyo konuğu olmuştum sizin eski binanızda. Evet, çok güzel. E, 8 sene sonra yine kısmetmiş. Evet. Çok keyifli. Yine bir ama. başka Açık Radyo programcımız Naim Dilmener de senin albümünü 2015 yılında çok beğenip hatta o yılın ilk 10 albümünün içine evet, dahil olsun. etmişti. Hı -hı. O da bildiğim kadarıyla senin müziğini evet. çok beğeniyor. Tutunmadan akıyorum. Tutunmadan akıyorum. Evet. İkinci albüm. Albüm e, Naim Dilmener'e albüm şarkı beğendirmek zordur e, o yüzden, <gülüyor> o, yüzden e, o da ayrıca bir gurur verici e, bir şey evet. hakikaten onun e, ve hatta şöyle çok güzel bir lafı vardır ben onu web sitemde de bir sayfamda kullanıyorum böyle bir e, şey olarak alıntı olarak e, o albümü dinledikten sonra hala Türkiye'de müzik için umut varmış di diye düşündüm evet, demiş. Evet, çok, e çok, çok gururlandırıcı evet, bir şey çok, tabii. E, dolayısıyla hani benim tık sayısıyla çok işim yok. Ama iyi müzik dinleyicisi, on hani kişi de olsa bin kişi, bir milyon fark etmez. E, onlar müziğimi anlıyorsa, içselleştiriyorsa, takip ediyorsa e, ben daha mutlu olamam. Bunun için yapıyorum bunu zaten. Öyle yer, şarkılardan anlaşılıyor bu zaten gerçekten. Ee, içten e, kopup e, taştığı belli oluyor ve üzerinde çok uğraşıldığı da belli oluyor. Altyapıları hepsinin çok e, her albümde değişen şekilde çok zengin. Evet hem harmonisine çok, kafayı yoruyorum evet, hem de laf olsun evet, diye söz yazmak evet. istemiyorum. Mutlaka basit de olsa ya Zeytin Ağacı ile konuşuyorum evet. ya bu çocuklar diyorum ya zamana dur diyorum ya affediyorum bir şeyler diyorum. <gülüyor> Şimdi de evet ben şimdi bakıyordum sırada neyi düşündük diye albümde 10 şarkı var bir şarkının 2 versiyonu var. Tabii vakit de çok da hızlı ilerliyor ama e, biz e, kaç tane çalarız diye düşündük bir tane şimdi çalacağımız şarkıyı da e, dahil ettik. Ben bu Şenol hiç konuşmadık aslında şarkıları oturdum. Baya enine boyuna dikkatlice dinledim. Notlar çıkardım. Dedim ki bu şarkıyı Şenol çok sever. <gülüyor> Sonra sorduğum doğru evet. Ben de dedim ki Affet'i zaten seviyorum ama onu herkes sever. Ben tek olarak kendim ayrıca Amma'yı seviyorum dedim. Doğru hakikaten nasıl <gülüyor> çok Benim <bilmiyorum>. için çalalım onu. <gülüyor> evet şimdi Amma'yı e, Şenol için çalıyoruz. Burada bir akordiyon var. Bir vals ritmi var değil mi? Bu Yanılıyor biraz muyum? tatlı bir küskünlük şarkısı <gülüyor> Da sevimli. Çok sevimli, ee, çok çok hoş bir şarkı. Akordiyonu da o yüzden hani biraz neşelendirsin onu evet. diye zaten 6-8'lik bir ritüm, ee, küskünlük ama e, neşeli tatlı bir şarkı tatlı, sayılır. Evet, evet. Doğru. Dinleyelim. Pana demişsin, aramam, sormam bir daha. Bilmem ki nasıl ulaşsam sana bir yol bulunur mutlaka. bir çırpıda sonra ne? Orası biraz <gülüyor> sürprizli miydi bir şey aslında? İşte biraz merak da merak bırakmak. Merak edelim Herkes kendi yazsın sonunu. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Bu hakikaten çok güzel bir albüm ama şimdi bu yeni trendte her şey dijital. Ben eski demode insanlardan hiç değilse cd'si çıksın hani plak demiyorum Allah ama hiç değilse cd'si çıksa. Ama hep dijital ortamlarda yayılıyor. İnsanlar da o şekilde belki daha kolay erişiyorlar. Evet şirketlere maliyeti daha düşük oluyor. Garaj müzikten Zaten çıktı yerler, garaj değil müzikten mi? garaj müzikten çıktı. Pasaj müziğin bir kuruluşu o da. Bu arada tabii en azından e, hani CD görüntüsünde e, yani kapak resimlerini var. orada burada kullanıyoruz. Artık dijital ortamda öyle. Hmm. E, Kaya Sense çekti siyah-beyaz fotoğraflar. Ben, ben çok fotoğraflar. severim siyah-beyazı ve hakikaten çok güzel kareler yakaladı. E, bu arada demin zikretmeyi unuttum. hani Ben emeği geçen herkesi bir şekilde... E, Burada sözünü etmekten hoşlanıyorum. E, Affet'in klibini, e, yönetmenliğini klipme Selçuk Demirci yaptı. E, stüdyo fotoğraflarını Bengiz Özdere'li çekti. E, bu arada albümün kayıtlarının büyük bir bölümünü İskender Paylaş'ın Bodrum'daki e, stüdyosunda yaptık. E, sevgili dostum Deniz Ilgar yine ikinci albümü de hem kayıtları evet. birisi o yapmıştı. Yine onunla çalıştık büyük bölümünü bir kısmı benim ev stüdyomda kayıtlar ama dağınık tabi İstanbul'da şimdi hepsini saymayacağım bir sürü birkaç. Hiç de kaydedilmedi herhalde. Evet artık dijital farklı ortamda farklı farklı tabi kaydediyor. mecburen ben hani her şey işte yazıp çizdikten sonra hani gidip bir program yapıp İstanbul'da Bodrum'da orada burada işte tek tek Allah'tan öyle bir kolaylığı var da evet. hepsini bir araya getirmeniz çünkü mümkün değil o zaman evet. 2020. Evet çok insan var 2023'e yetiştiremezdik. Ben diyecektim <gülüyor> 4 senede çıkmazdı o zaman. Her şeyimiz 2023'e göre ya <gülüyor> Masteringini de babacım stüdyolarında güven Ersoysal yaptı. Çok ee, tertemiz bir sesi var albümün hakikaten. Çok evet, Adam Farit yine babacım'dan büyük bir bölümünü diğer enstrümanların İstanbul'dakilerin o kaydetti. Yani bir sürü insanın emeği var aslında yani her ne kadar cd'si basılmasa da havada uçsa da müzik. <gülüyor> ee, hakikaten albüm yapmak yani çoğu insan artık zaten single'a döndü genellikle hani benim şu anda yapmamı e, yapmam gereken ya da hatta herkesin yani niye öyle yapmadın dediği şey işte Affet'i çıkar sonra 3-4 ay sonra sanki bir şarkı daha beslenmiş gibi bir tane daha çıkar böyle hemen bütün kurşunlarını harcama. Ya ben albümün bir bütünlüğü olduğunu düşünüyorum. Yani o bir roman gibi evet, benim evet. bir dönemki duygumu bir fotoğraf albümü gibi ya da e, temsil eden bir şey. Şimdi bir kitabın sadece bir çaptırını yayınlayıp ondan sonra üç ay sonra evet, da ikinci evet. bölümünü yayınlarız gibi bir şey olmaz. Albüm de bence öyle bir şey. E, yani en azından insanlar, sevenler, sevecek olanlar. Hani arabada yolda giderken koysun baştan sona dinlesin. Dinleyebiliyorsa, seviyorsa ne mutlu bana. Evet. Bu albüm de öyle. Zaten bir bütünlüğü, anlamsal bütünlüğü de olan bir albüm. Şarkıların hemen hemen hepsi çok üzünlü. Bir iki daha hareketli. O kadar üzünlü değil mi? Burak, Burak Abatay bir günde yazdı. İnan o yazıyı da okumadan önce dinledim. Benim ee, sesim biraz kısık ya. Belki o hüzün geliyor. O, valla Ondan öyle, Bilmiyorum. Çok bağırıp Müzik çağırmıyorum <gülüyor> falan. <gülüyor> Vardır müzikal bir izahı ama bana da öyle geldi. Hele şimdi e, dinleyeceğimiz şarkı dinlemesek olmayacak ...diyemeyecek olan şarkı... E, ...bu albümün en... ...insana e, e, üzen değil... ...hüzünlü demeyeyim peki ne diyeyim... ...en karamsar da demeyeyim... ...çünkü hep, Yok, hep umut veren tarafları var ...aslında gerçekçi diyelim... ...şimdi evet. belki başından onu söylemek ne kadar anlamlı... ...ama dinlerken belki onları... ...ona göre dinlerlerse dinleyicilerimiz... ...daha anlamlı olur... Ee, sonuçta ben şu anda 55 yaşındayım. Hani bilmiyorum ne kadar daha yaşarım. Hani onu kimse ama kestiremez yani. ama <gülüyor> yeni evet. en azından hani böyle çok yaşlanmış e, ve işte hayatının sonuna gelmiş bir yaşta değilim. Niye böyle bir şarkı yazdın diye insanlar evet, sorabilir, çoktu, evet. soruyorlar. Ee, yani hani e, her zaman da kendimi anlatmak zorunda değilim. Yani Doğru. bazen başkalarından esinleniyorum ya da kurgusal şeyler de yazıyorum. Bunu da biraz böyle hani yaşlanırsam yaşlandığımda e, işte böyle e, nasıl hissedeceğim e, ve geriye dönüp baktığımda neleri hatırlayacağım gibi e, kendimde bir şekilde kurguladım onu evet, evet. E, belki yaşandığımda farklı hissedeceğim bilmiyorum ama e, işte böyle bir deneme yaptım diyelim evet, Çok hüzünlü e, değil ama biraz e, ağır bir şarkı ağır, oldu evet, evet. E, iki versiyonu var bu şarkının ben e, daha çok ilk versiyonunu e, sevdim daha e, yalın içten Dingin ee, çok çok şey söyledi bana doğrusu şimdi o zaman e, ee, Erçement Orkut piyanoda ince o da çalıyor gerçekten İsmail Kayadı çalıyor e, son perdeyi dinleyelim. Birer birer eksildi, sevdik. Alevlerim Zaman Son perdeyi dinledik e, yarına mektuptan aklına daha konu bugün e, Gülçin orgunun koyu mavi deyiz 94.9 açık radyo geriye doğru söyledim ama <gülüyor> <gülüyor> sonuçta hepsiniz söyledim. E, ben de konuk olarak bulunuyordum ama e, konukluktan daha fazlası çok keyifli oldu iki tane çok sevdiğim biri çok eski biri daha yeni iki arkadaşımın arasında bulunmak çok hoştu benim için bir şey sormak istiyorum çıkmadan e, çok az kaldı programımızda çünkü bir albüm için dört sene belki hazırlanıyorsun yani belki kafandaki oluşması notalara dökmen yazman o kadar sürmüyor ama emeği de çok uzun sürüyor çıktıktan sonraki hissin nasıl bir şey çıktı şimdi iki ay önce çıktı bu albüm o gece rahatlıyor musun Geriliyor <gülüyor> musun e, yenisine hemen geçiyor musun Bununla ilgili kaygıların oluyor mu ya da bununla ilgili ne yaşıyorsun evet, evet, güzel bir soru ee, şimdi açıkçası bunu tarif etmekte zor yani biraz senin dışındaki e, ortam onu çok etkiliyor ee, bir şekilde albüm çıkarken e, ...çok fazla bürokrasiyle de uğraşmak zorunda kalıyorsun. Sonra bu dünyada işte tanıtamadığın hiçbir şeyin güzel, çirkin bir değeri yok. Olabildiğince onun hani senin kendi tahmin ettiğin hedef kitleye... ...çünkü benim derdim hani bir popçu gibi işte milyonlar dinlisin de şöyle olsun böyle olsun falan gibi olmadığı için... ...ben derdim bu tür müziği sevebilecek, ondan bir şey alabilecek insanların maksimumda... ...ulaşmak, onlara götürmek bunu. O da kolay değil. Yani sosyal medyada da çok farklı yöntemler, zorluklar var. Maalesef işte tam böyle albüm çıkıp hani böyle... İşte hani doğum günü pastanı üfledin ama sana en son gelir dilim. Böyle onu yok kestin mestin onunla uğraşırsın onun tadını aslında çıkaramazsın. Yok fotoğraflar çekilir falan. Bu da öyle bir rengaminin içinde açıkçası bu dönemde çok bir şey algılayamıyorum. Ama daha önceki albümlerden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. En zaman içinde onlar bir yerini oturuyor. Sonra ben de aynen sizin gibi... Ee, bazen evde böyle ama gerçekten stereo bir e, hi-fi sistemde. Çünkü hani stüdyoda gerçekten. en yüksek e, kalitede dinleyince evet. bana o böyle sıkıştırılmış bluetooth'tan, minicik kulaklıktan falan hiç benim şarkım gibi gelmiyor, tat vermiyor. Dolayısıyla evde böyle oturup bazen ışıkları da kapatıp sesi de bayağı bir açıp e, herhangi bir dinleyici başka birinin albümünü dinliyormuş gibi dinliyorum. Bunu böyle zaman zaman tekrarlıyorum da. Ve işte hep o zamanlarda diyorum Allah Allah ben bunları nasıl yazmışım <gülüyor> diyorum her seferinde. Hoşuma giderek tabii böyle bir tebessümle birazcık gururla. E, dolayısıyla hani benim derdim e, kalıcı şarkılar yapmak. Yani zaten bir tüketim çağındayız ya millet işte yani en sevdiği şarkıcının açıyor videosunu bile... 30 saniye seyrediyorsa çok mutlu. İstatistikler çok korkunç yani. Onları Öyle takip ediyorum. Evet. Yani çok sıkılgan, böyle takminsiz, tüketici bir çağda yaşıyoruz. Hele arkamızdan gelen genç nesiller evet. giderek bu konuda ee, sorumlu diyeceğim. Bize göre en azından. O yüzden... Ben hani böyle ne bileyim ben öldükten sonra bile arşivden hala yani YouTube kalırsa Facebook falan Instagram kalırsa <gülüyor> hani şarkımı biri denk geldiğinde dinleyip ha böyle biri varmış tanımıyorum ama ne güzel şarkıymış diyebileceği bir şey bırakmaya çalışıyorum. Ee, hani bu yaz herkes dans etsin ağzına diline pelesenk olsun sonra da unutsun diye değil yani o istemediğim bir şey. O yüzden dinledikçe az ama kaliteli dinleyici benim için çok keyif. Dinledikçe şarkılar. Dinledikçe zenginleşiyor. Valla en, kü, en yani. kötü şarkılar bile çok dinlersiniz. Böyle eskiden takside durmadan. Yok o, yok onu kastetmedim. <gülüyor> ben derinleşmesini kastetmedim. <gülüyor> Eve gidip o, yatıyordum beynimde kassetim. o şarkı çalıyordu o çok hala. Çok çok kötü bir <gülüyor> şeydi. <gülüyor> o, hani ondan kurtulmak ister insan. <gülüyor> o ancak olmuyor. başka şarkıyla <gülüyor> çıkıyor <gülüyor> o zaman da <gülüyor> o kalıyor. <gülüyor> Evet. Peki konser evet. falan öyle şeyler oluyor mu? Şimdi Ardın işte ancak yazı biraz böyle şey geçirdik yani yaz, yaz yanlış bir zamanlamayla çıktı aslında daha böyle Eylül çıkarmak doğru olurdu. Ben de biraz uzun ince süreç böyle bir sabırsızlık yaptım yani çıkaralım artık dedim. Temmuz ortasında. Dolayısıyla şimdi aslında yeni yeni ben işte bu programlarla beraber sizler bunu öncülük ediyor oluyorsunuz. İşte belki televizyonlarda da biraz e, görünüp Gülay'la da birlikte düşünüyoruz e, bir şeyler. Ondan sonra e, işte açıkçası benim buradaki zorluğum şey İstanbul'da yaşamadığım için ve sürekli e, do yaşamak için, istemediğin için daha zor e, istemediğim için de e, Dolayısıyla hani burada sürekli çaldığım bir grubum ekibim yok genellikle işte konser için topluyorum bazen tek başına da çalıyorum iki kişi üç kişi beş kişi değişken onlar e, ama var birkaç proje e, bu yıl sonuna kadar onları zaten işte demin söylediğimiz gibi Facebook Instagram. Web sitemden, e, duyuruyor olacağım. Oradan takip ederlerse dinleyiciler. Umarım yeni e, dinleyip de tanıyıp e, müziğimi seven e, müzik severler de olmuştur bu gece. Eminim. Siz sizin sayenizde. Ben de eminim. Açık radyo dinleyicileri sevmiştir. En azından Koyu Mavi dinleyenler e, Ondan diye düşünüyorum. E, bu akşam e, Robbie, Robin Tayar bize teknik masada e, destek oldu ve program destekçimiz büyük bir tesadüf. Gerçekten planlanmamıştı. <gülüyor> Şenol Akta'yı <İnanın Anday'dı. gülüyor> <gülüyor> tamamen tesadüf. E, bu akşam e, Akta'nın Akta'nın e, yeni çıkan e, son albümü. Yarın mektubu dinledik hep birlikte stüdyoda ve e, bu e, albümden dinleyemediğimiz şarkıları da ilerideki, e, ileride yapacağımız koyu mavilerde çalmaya söz vererek e, veda konuşmalarımızı yaparak e, son şarkımızla ayrılacağız. E, belkiyle veda edeceğiz. E, umut veren, çekimser bir umut veren bana biraz öyle geldi. Alo, değil, Benim böyle kendime göre tanımlamalarım oldu ama bilmiyorum bana öyle yok, geldi. Yok bu baya hani pes etme e, ve evet. umudundan vazgeçme müziğin, müziğin, şarkısı. Belki yüzünden öyle geldi bilmiyorum. Boşveren daha böyle şey gibi hani fütursuz falan ama neyse ben çok sevdim bütün şarkıları çok teşekkür ederim geldiğiniz için ben teşekkür ederim ee... beni davet ettiğiniz için her zamanki gibi Açık Radyo'da yine çok keyifli bir programdı her hmm. zaman bekleriz. Yeni albümlerle. Ne demek? Ne zaman isterseniz. Albüm aralığını şarkılarla. ben biraz daraltayım ki daha sık görüşelim. Tabii çok güzel olur. şey. çok teşekkürler. Ben katıldım. teşekkür ederim. Çok güzel desteğin oldu. Için. Şenol Özlemişim desteğin de. için de teşekkür <gülüyor> ederiz. Özlemişim şimdi <de>, sağ olun. <gülüyor> o zaman e, İyi ki Açık Radyo var. Sizler varsınız. Çok teşekkür evet, evet. ederiz. Daim Birlikte olsun. varız son şarkımızla belkiyle veda ediyoruz pes etme diyerek evet çekimserdiği çok kararlı bir şarkıyla <gülüyor> veda karar. ediyoruz haftaya buluşmak üzere hepinize iyi akşamlar İyi akşamlar Me, pes etme sakın He